Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Akdeniz'den Amazonlara, kutuplardan Soma'ya 2016 yılı yolculuğunun fotoğraflarıyla yeni yıl takvimi hazırladı. Greenpeace gönderdiği bültenle takvimi şu şekilde anlatıyor. Bu takvimin her sayfasında sen ve senin gibi insanların imzası var. Elde ettiğimiz tüm zaferler değişime inanan insanlar sayesinde oldu. Küçük destekler birleşerek gezegenimizi korumamız ve gelecek nesillere nefes alan bir dünya... Bırakmamız için dev bir güce dönüştü. Finansal olarak bağımsızlığımızı koruyabilmek için hiçbir şirketten maddi destek veya sponsorluk almayıp sadece bireylerin desteğiyle kampanyalarımızı yürütüyoruz. Bu yüzden senin desteğin mücadelemiz için çok önemli. Unutma seninle beraber mücadelemiz daha kuvvetli. Narin dünyamızın geleceği için senin gibi mücadele edecek insanlara ihtiyaç var diyor Greenpeace. Ve hazırladığı takvimlere destek.greenpeace.org. Taksim 2017 adresinden erişilebiliyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi Bahçeşehir Gölet Parkı imara açan Başakşehir Belediyesi'nin planını iptal etti. Başakşehir İlçe Başkanı Özgür Karabat, plan sadece bir gölet planı değil, bütünüyle Bahçeşehir'i yok etme ve doğaya saldırı projesi. Bahçeşehirler Derneği, Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri ve CHP Başakşehir İlçe Örgütü'nün itirazlarına rağmen Gölet Park'taki inşaatı devam ettiren Başakşehir Belediyesi'ne İstanbul 5. İdare Mahkemesi dur dedi. Yurttaşların bireysel başvurularını da dikkate alan mahkeme Başakşehir Belediyesi'nin değiştirdiği imar planını iptal etti. Mahkemenin plan iptali kararının ardından Başakşehir Belediyesi Gölet Park'taki inşaatı sözlü Olarak uyardı. Belediyenin resmi tebligat yapmamak için direndiğini belirten CHP İlçe Başkanı Özgür Karabat, bu bir kazanımdır fakat gelinen noktada belediye tebligat yaparak ilgili firmayla pazarlık görüşmeleri de yaparak yaklaşan referandum sürecinde dikkate alarak tepkilerinin de artmasıyla birlikte siz şimdilik inşaatı durdurun biz sonra işimize bakarız noktasına geldi diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yükselen itirazın şimdilik zaferle sonuçlandığını belirten Özgür Karabat. Göret Park'ın imara açılması ile başlayan mahkeme sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sahibinin otlaması için araziye bıraktığı 17 büyükbaş hayvan, yağmur başlayınca sığındıkları kaya parçasına yıldırım isabet edince yaşamlarını yitirdi. Korkuteli'ne bağlı İmecik mahallesinde büyükbaş hayvancılık yapan Yasin Zeter, 17 büyükbaş hayvanını otlaması için önceki gün Bey dağlarını bıraktı. Bugün araziye giden Zeter hayvanların tamamının öldüğünü gördü. Hayvanların yağmur ve kardan korunmak için sığındığı kayaya yıldırım isabet edince öldükleri ve kayaların da parçalandığı görüldü. Yasin Zeter'in haber vermesi üzerine... Buraya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yasin Zeter, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka hiçbir gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyorum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum dedi bu başına gelen felaketten sonra. Daha önceki planlarında tarım alanı ve orman alanı olarak geçen Çerkezköy-Silivri arasıyla vize yakınlarındaki iki bölge İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarılarak çevre düzeni planı değişikliğiyle bir anda enerji üretim alanı olarak ilan edildi. Trakya doğasının Vize Çerkesköy ve Silivri üzerinden katledilmesine karşı Twitter üzerinden bir araya gelen sosyal medya kullanıcıları da seslerini Trakya'da termik santrale hayır hashtag'iyle duyuruyorlar. Şu anda daha önce de Trakya'nın doğal cenneti İneada'ya yapılması planlanan çimento limanı projesine karşı Trakyalılar #Trakya'yı vermeyeceğiz ve #İneada direniyor diyerek tepki göstermişti. Dünyanın en uzun boylu memelisinin sayısında son 30 yılda %40 oranında bir azalma olduğu ortaya çıktı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği IUCN, zürafaların neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu. IUCN zürafaları risk altındaki canlılar arasında sıraladığı kırmızı listeye aldı. 1985'te sayıları 155 bin civarında olan zürafaların sayısının 2015'te, 97 bine kadar düştüğü belirtiliyor. Çevreciler zürafa sayısındaki bu düşüşün tamamen insan kaynaklı olduğunu, yaşam alanlarının daralmasının Afrika'daki bölgesel çatışmalara ve yasa dışı avlanan zürafalar yüzünden olduğunu savunuyorlar. Zürafalarla ilgili çalışmayı yürüten IUCN uzmanlarından Dr. Julian Fennessy, ''Zürafaların soyu sessizce tükeniyor.'' dedi. ''Safari'ye giderseniz zürafaları her yerde görebilirsiniz.'' diyen Fenisi, bu nedenle zürafaların sayısının yaşanan dramatik düşüşündeki dikkat çekici olmadığını söyledi her yerde görüldükleri için. Ancak sayım yapıldığında zürafa sayısındaki düşüş Afrika kıtasının her yerinde aynı olmasa da görülüyor. Hatta güneydeki zürafa kolonilerinin nüfusu bile artıyor. Ancak bölgesel çalışmaların yoğun olduğu Doğu Afrika'da ise bazı zürafa türlerinin sayısı son 30 yılda %95 azaldı. IUCN'in güncellenen kırmızı listesinde 85 binden fazla hayvan ve bitki türü bulunuyor. Bunların yaklaşık üçte birinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Ve artık zürafalarda ne yazık ki bu listenin içerisinde gözle görülmese de çok büyük bir düşüş var popülasyonlarında. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği